1845 numaralı konu, Ümmü Şeri'nin yağının bereketlenmesi, evet, benim yanımda bir dağarcık dolusu yağ vardı, onu Resulullah'a hediye ettim, çocuklarım bir gün benden yağ istediler, yağ kalmamıştı, o dağarcığa gittim, baktım ki yağ akmaktadır, o yağdan onlara verdim ve bir zamana kadar onu yediler, sonra gittim, içerisinde kalanın hepsini döktüm ve bitti, sonra peygambere gelerek hadiseyi anlattım, Hz. Peygamber, sen onun tamamını boşalttın mı, eğer onu boşaltmasa o bir zamana kadar senin için yağ verirdi, dedi.